sinefil Hazal'ın isimli olanlar Melis Behlil ve Yeşim Guru seven Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir Sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Evet, e, bu hafta Sinefil'de yalnızım. Program ortağım Melis Behlil. E, bir film festivalinde e, sinema yazarları jürisinde olmak üzere Arjantin'e doğru yola çıktım. E, i̇nşallah birkaç hafta içerisinde e, tekrar Açık Radyo stüdyolarında birlikte olacağız kendisiyle. E, ve de... Üstelik Arjantin'den de sinema haberleriyle ve festival haberleriyle birlikte bizimle olacak. Bu arada e, vizyonda yeni filmlerimiz var. Alternatif gösterimler programlarda yeni filmler var. Ve sinema dünyasından yeni haberler var. Onları konuşacağız bugün. Ama programımıza geçmeden olduğu gibi her hafta öncelikle size iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. 40. Programımızın e-posta adresi ise gmail.com Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Beren Saati'de çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta 4 yeni filmimiz var. Vizyona giren, onlardan bahsedeceğim biraz. Birkaç haftadır böyle daha kalabalık vizyon programlarına alışmıştık. Bu hafta 4 filme düştüm. Üstelik bunlardan 3'ü Türkiye'den geliyor. Ama birbirlerinden farklı türde filmler. Ee, öncelikle e, şeyle başlamak istiyorum. Haftanın ön plana çıkan iki filmi var. Onları tanıtarak gireceğim. Bunlardan ilki. Aynı zamanda e, bizim de birkaç haftadır özellikle tanıtmak konusunda e, özen gösterdiğimiz başka sinemanın programı çerçevesinde vizyona giriyor. Hayat Boyu filmi. Aslı Özge'nin e, son filmi. Ee, Özge 32. İstanbul Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü getirmiştim Aynı zamanda en iyi görüntü yönetimi ödülünü de almış olan bir film bu Bu hafta vizyona giriyor başka sinema ile birlikte e, 4 sinema salonunda Filmin senaryosu da Aslı Özge'ye ait Başrollerinde Defne Alman Hakan Çimenser, Gizem Akman ve Onur Dikmen yer alıyorlar Zaten aslında ana iki karakter üzerine kurulu bir film Hayat Boyu. Ee, Türk sinemasında, yakın dönem Türk sinemasında çok fazla gördüğümüz türden bir hikaye değil aslında. Ee, iki ana kahramanımız Ela ve Can. Ee, aslında daha ziyade biz filmi Ela'nın Gözünden e, izliyoruz. Defne Alman'ı canlandırdım. Ela filmin ana kahramanı. Ee, Ela e, bir çağdaş sanatçı işi e, can ise bir mim var e, ikisim böyle klasik orta üst sınıfa e, ait e, e, Sonuçta hani daha e, klasik bir e, işte nişan taşına benzer bir sem oturan Hani şu anki İstanbul içerisindeki konumlandırmaları öyle yani e, Daha entelektüel, seçkin bir çevreleri olan ve kendilerini bu şekilde konumlandıran bir çift. Ee, ama hani bu çiftin mikrokozmosunu işliyor Aslı Özge bu filmde. Ee, uzun süredir evliler, üniversiteye giden bir kızları var. Ee, başka bir şehirde Ankara'da okuyor. Ee, bu ikilinin artık çözülmeye başlayan evliliğinin çok yakın plan bir anatomi çizgisi. E, çalışmasını yapmış Aslı Özge burada e, bayağı aslında kesip biçiyor e, ve daha ziyade biz ağırlıklı olarak Ela'nın gözünden görüyoruz bu süreci e, ikilinin e, yaşadığı yer dediğim gibi nişan taşı gibi seçkinlerin e e, e, daha ziyade yaşadığı bir semid ama ikisinin yaşadığı müstakil bir ev var bu da e, mimar olan E, can'ın tasarlamış olduğu bizzat bir yer. Son derece modern, modernist bir bina. Bina da e, yaşadıkları evde aslında filmin kahramanlarından biri gibi. Mekan kullanımı çok etkileyici filmde. Son derece e, modernist çizgileri var. E, evin içerisindeki o merdiven, o döngü ve orada kullanılan kamera açıları... E, ...neredeyse evliliklerin içerisindeki o sıkışmışlığı... E, Ve e, bir şekilde kaçışsızlığı bile e, bir metafor olarak e, hayatların ortasında sürekli sabit bir şey olarak e, taşıyan bir nitelikte. E, ben Defne Alman'ı şahsen çok beğendim başrolde. E, çok etkileyici uzun süredir... E, izlediğim en iyi performanslardan biri olduğunu düşünüyorum. Türk sinemasında bir kadın oyuncu olarak. Aslı Özge'nin de çok ince bir işçilik çıkardığını düşünüyorum yönetmenlikte. ilk filmi Köprüdekiler'de 2009 senesinde çok bambaşka bir konuyu ele almıştı Özge. Orada Boğaz Köprüsü'nü bir metafor olarak ele alıp, Boğaz Köprüsü'nde hayatları keseşen üç farklı karakterin peşinden gidiyordu. Bir tarafta Çiçek satıcısı bir çocuk ve onun kuştepe ve çevresinde devam eden hayatını e, inceliyor. Bir taraftan e, dolmuş şoförü, e, genç bir adam ve onun yeni evli olduğu eşiyle olan ilişkileri ve bir de o köprüde görev yapmakta olan bir trafik polisi. Ee, ve bu üç e, karakteri de e, gerçek karakterlerden, gerçek insanlardan yola çıkarak kurgulamıştı. Böyle belgesel kurmaca arasında enteresan bir yerde duran bir filmdi köprüdekiler. Hayat ise çok bambaşka bir şey yapıyor. Hayatın ve İstanbul'da e, yaşanan hayatların çok bambaşka bir yüzüne bakıyor. E, birazcık da aslında bizim... E, Yurtdışı festivallerinde özellikle Türkiye'den tercih edilen filmlerden de çok ayrıksı bir yerde duran bir film Hayat Boyu. Ee, ama özellikle performanslar açısından dediğim gibi Defne Halman'ın daha ziyade performansı açısından. Diğer oyuncular da iyiyim ama dediğim gibi esas baş olduğu için hani filmi taşıyan tek başına e, götüren karakter olarak altını çiziyorum. Hayat Boyu e, bugünden itibaren başka sinema salonlarında izlenebilir. Bir de Amerika'dan iddialı bir yapım var. Bu hafta vizyona giren All is Lost sona doğru adıyla bizde de vizyona giriyor. Bu filmin de e, senaryosunu yazan ve yönetmen koltuğunda e, aynı ismi görüyoruz. J.C. Chandor. E, J.C. Chandor adı e, aslında bildiğimiz bir isim. E, bundan bir önceki işiyle e, dikkatleri çektiği ilk uzun metrajlı filmi. Margin Call, bizde de oyunun sonu adıyla e, gösterildim. Oyunun sonu Margin Call, e, bu e, Wall Street'teki finansal kriz, çöküş, bu yatırım bankacılığı ve orada dönen e, bir takım ala alavere dalavereler ve o yaşanan kriz sürecindeki bir e, kesiti ele alıyordu. Biraz böyle e, gerilim türünde bir filmdi ama Beyaz yakalı suç ve onun etrafında örülmüş bir gerilim hikayesiydi. Ee, ve çok etkileyici bir filmdi Margin Call. Benim çok beğendim bir film. Ee, 2012 senesinde özellikle orijinal e, senaryo kategorisinde de Oscar'larda aday olmuş e, bir filmdi. Bu ikinci filmi kendisinin e, All Lost e, bu sene Cannes Film Festivali'nde yarışma dışı olarak gösterildi. Ee, ...ve e, ondan sonra... ...orada da çok beğenildim... ...orada da iyi eleştiriler aldı... ...bu hafta bizde vizyona giriyor... ...bu da çok enteresan bir yapım... Ee, ...tek bir oyuncusu var... ...ve tek bir mekanda geçiyor... ...Robert Redford... ...Robert Redford üzerine kurulu bir film... ...denizde... Ee, ...tek başına... E, ...yatıyla teknesiyle denize açılan... ...bir adam... ...bir sabah... E, ...bir deniz kazası yapmış olarak uyanıyor... Ve e, teknesi su almakta, e, kendini kurtarmaya çalışıyor. Hint okyanusunda bir fırtınanın ortasında buluyor kendisini. Telsizli kaybolmuş, işte e, gıdası son derece az. Ve onun e, kurtulma çabası denizle, doğayla, havayla ve bütün doğal koşullarla mücadelesi üzerine kurulu bir film. Tahmin edeceğiniz gibi neredeyse hiç diyalog yok ve Robert Redford yaşında bir oyuncu tek başına bütün filmi başından sonuna götürüyor. Bir taraftan böyle açık deniz gibi, 127 saat gibi tek başına bir şekilde hayatta kalma mücadelesi filmlerini anımsatsa da daha ziyade bu Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz romanındaki Ee, bir adamın inatla e, doğayla başa çıkma mücadelesini de anımsatan bir yapısı da var ee, All is Lost'un Çendörle yapılan röportajlarda çok zor bir çekim sürecinden geçtiklerini anlatmış. Çünkü hem denizin ortasında bir çekim yapıyorlar ama her türlü ihtiyaçları olduğunda da Robert Redford'ı bir şekilde karaya götürüp getirmeleri gerekiyormuş. Ee, bir şekilde Hani onu da rahat ettirecek koşulları sağlamak açısından ee, daha genç oyuncularda olduğu gibi Denizin ortasında günlerce kalıp rahat rahat e, çekim yaptıkları bir durumda olmamış anladığım kadarıyla. Ama J.C. Chender bu filmle de hani e, çok daha iyi filmlere imza atacağının ve çok sıra dışı işler yapacağının da e, tekrar bir işaretini vermiş oldu. E, sona doğru All Is Lost'da bu hafta e, vizyonda sinemalarımızda izlenebilir. E, bu iki yeni film dışında dediğim gibi... Başka sinemada e, e, Kasım ayının filmleri göstermeye devam ediyor. Başka sinema programında bu hafta ilave olan film... ...Asl Özge'nin hafta boyu, e, hayat boyu filmi söylediğim gibi... ...ama gecen hafta girmiş olan Mavi En Sıcak Renktir devam ediyor. Abdülhatif Keşiş'in henüz görmemiş olanlar için o devam etmekte. Onur Ünlü'nün Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi hala gösteriliyor... ...ve henüz görmemiş olanlar için... Noah Baumbach'ın Francis ha filmi Başka Sinema programında devam eden filmlerden bu hafta boyunca 15 Kasım haftasında. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve Francis H.'dan bir parça dinleyeceğiz. Harry Nilsson seslendiriyor Miss Butters Laymond. Waiting around for the first breath of spring Nobody else seems to care She waits patiently with the knowledge that she Will have so much to give to someone Waiting around for the knock at the door Gentlemen callers beware Hoping to see all the flowers and candy he's offered her In every dream she's ever had mm -hmm. She don't mind all the waiting around For someone to come along I know she's about to be found Before too long define be found Before to long Waiting around Waiting for, for our first fingers. breath of spring She never noticed The snow on the ground Spring never made it Somebody delayed it For her again Like the year before asından dinledikmiş. Batters Lament başka sinemada hala gösterilmeye devam eden Francisa filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet, bu hafta yeni vizyona giren 2 filmimiz daha var. Bu ikisi de e, Türkiye'den geliyor. Ee, ve daha gişeye yönelik filmler olarak da e, söyleyebiliriz. Bir tanesi zaten bu hafta zannediyorum en çok salonu <gülüyor> kapatan film olmuştur diye tahmin ediyorum ki e, Özcan Deniz'in son filmi Su ve Ateş. Özcan Deniz e, 2011 senesinde çektiği ya sonra ve 2012'de çektiğim Evim Sensin'e zaten e, gişede ne kadar e, iyi iş yaptığını ispatladım filmler. Sonuçta e, e, genel e, şey ana akım sinema seyircisi Özcan Deniz'in filmlerini seviyor e, ve takip ediyor. Daha ziyade her iki filme de baktığımızda daha melodram tarzında, daha duygusal filmler yapıyor. Su ve Ateş'te de bu formülünü bozmadığını e, tahmin edebilirsiniz. Senaryo yine kendisine ait. Yönetmen koltuğunda da kendisini görüyoruz. Baş de Yasemin Elin'la paylaşıyor. Yasemin Elin'i daha önce bir takım televizyon dizilerinde e, izlemiştik. E, Haşmet ve Yağmur karakterlerini canlandırıyorlar. Filmde bu iki karakterin Haşmet ve Yağmur'un birbirlerine olan aşkları ama tabii bir takım imkansızlıklar böyle işte biri İngiltere'de biri Türkiye'de 8 yıl boyunca birbirlerine olan aşkları gitgelleri ama tabii arada... Yeterince melodrama olabilmesi için bir takım engellerin de girmesi gerekiyor. Su ve e, ateşte hani bu formüle uygun bir film. Yan rollerde Pelin Akil, Burçin Birben, Kaan Çakır, Yusuf Akgün, Cem Uçan, İrem Candar gibi isimler var. E, yine hani gişede oldukça iyi iş yapacağını tahmin ediyoruz. Ben henüz filmi izlemedim e, ama fragmandan gördüğüm kadarıyla bana şeyi çok e, hatırlattım. Özcan Deniz'in e, Asmalı Konak zamanlarını e, özellikle e, Türk seyircilerinin e, onu keşfetmesi zaten hani oyunculuğuyla da zaten ön plana çıkması o diziyle oldu. Dizinin bitiminde de bir filmi yapıldı. Sinema filmi de o zaman e, gişede e, iyi iş yapmıştı. Özellikle televizyondaki hayranlarının da e, filmi gidip izlemesiyle. Su ve Ateş'te de hani benzer Asmalı Konak'taki tiplemesinin... Ee, bir devamı gibi de geliyor. Dolayısıyla e, bu haftada e, şeylerin, e, beyaz perdelerin çoğunu su ateş kaplayacak diye tahmin ediyorum. Bu haftanın son yeni vizyon filmi ise Sevgi Taşı adını taşıyor. Ee, burada da yönetmen koltuğunda Ahmet Hoş Hoşsöyleri görüyoruz. O da e, daha ziyade daha önce televizyon dizileri çekmiş olan bir isim. Ee, senaryo Gökhan Alan'a ait. Oyuncular Gökhan Mumcu, Zelal Dere, Mehmet Ulay, Çetin Öncü, Kadir Kırıcı, Gülçin Akgül ve Yeliz Barman. Ee, Sevgi Taşı da e, Diyarbakır'da geçen bir hikaye. Diyarbakır'da geçen ama e, farklı geçmişlerden, farklı aile yapılarından gelen e, gençlerin e, aşkı bir araya gelememeleri. Bir taraftan da işte bir çocuk karakter var. Mehmet Az'ın küçük bir çocuk. O da efsaniye göre Hazreti Süleyman tarafından Diyarbakır'da surların içine saklanmış olan sevgi taşını arıyor bir taraftan. Filmin adı da oradan geliyor zaten. Ee, ama filmin esas e, üzerine e, yoğunlaştığı konu e, Diyarbakırlı bir ailenin kızı olan Dicle ile e, üniversite Okumuş olan bir kız o da altı çocuklu bir ailenin kızı. Eskişehirli doktor Hakan'ın birazcık da aileleri tarafından imkansız gözüken aşkı bir araya gelecekler mi gelemeyecekler mi nasıl gelecekler. Ailelerini ve çevrelerini nasıl ikna edecekler. Onların aşkının... E Diğer yansımalarını görüyoruz bir taraftan farklı etnik kökenlerden de gelen başka aşkların aşıkların da kavuşamama sıkıntılarını ve hikayelerini de bu çerçevede dinlemiş oluyoruz film içerisinde. Sevgi Taşı da bu hafta vizyonda. Su ve Ateş tabii dediğim gibi Özcan Deniz'in artık hani formülünü çok iyi tutturduğu tipte bir film. Ee, ve yine e, bir e, müzik klibiyle birlikte vizyona giriyor bu film için. Ee, ...özellikle yapılmış bir parça var... ...İrem Candar'ın seslendirdiği... Ee, ...filmdeki iki ana karakter... ...Haşmet ve Yağmur'un diyaloglarına da... ...veriliyor bunda... ...şimdi o parçayı dinleyeceğiz... ...bilmezdim... ...İrem Candar seslendiriyor... ...Hiç aşık oldun mu? Birinin gözlerinin içine bakın... ...bir şiir yazacak kadar değil... sen hiç àşık oldun. <gülüyor> ya yapma. <gülüyor> Bakma öyle. Ben birinin gözüne öyle uzun uzun bakalım. Bilmezdim bu derdim. seni yolundan beni solundan Edeceğini Bilmezdim Ensessi Yanımdan Yağmuruna Kan terleyeceğimi Bilmezdim Çok yanlarımın Az yanımla gurman yakulum yakınlığım, ...küsmüsün bana, dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer üç günü geçeli, aylır oluyor haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerini. Gürültülü harflerin sükuta istivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani... Yorulmadan mı dilimden sessizce halan. Senin yerin dağınıklığım toparla kendimi. Bilmezdim tokanlarımın as yanımla yetineceğini. Uzaklarının yakınlığı... ramcanlardan dinledik bilmezdim. Bu hafta yeni vizyona giren Su ve Ateş filminin müziğiyle dinlediğimiz parça zaten aradaki diyaloglarda filmden e, alınmış diyaloglardı. Evet bu hafta vizyona giren 4 yeni filmimiz var ama bu filmler dışında alternatif gösterim programları da zenginleşerek e, vizyona da ciddi bir alternatif oluşturmaya devam ediyorlar. Bir taraftan bu hafta sunum İstanbul Modern'de e, Hitchcock programı son bulacak British Council ile birlikte hazırlanan ve e, Alfred Hitchcock'un ilk dönem yaptığı dokuz sessiz filmden oluşan program e, dünyayla aynı anda restore edilmiş kopyalarıyla bizde de yapılıyor gösterildiği çok heyecan verici bir program bu cumartesi ve pazar bir 5 film izleme şansınız var Hitchcock meraklılarına tekrar hatırlatmak istiyorum bir de erken dönem sessiz sinema merakları içinde son derece önemli bir program onun dışında Perra Müzesi'nde bu hafta sonu sınırdaki kadınlar kadın ve göç programı son bulacak o da son hafta sonuna girdi Ee, bu hafta e, sonu cumartesi ve pazar günü e, filmler gösterilecek. E, ondan sonra da e, 20 Kasım'dan itibaren de e, önümüzdeki hafta yine çok enteresan bir program başlıyor opera müzesinde. Ünlü İsrail yönetmen Amos Gittay'ın e, filmlerinden örnekler gösterilecek. Vatan ve sürgün e, başlıklı bir program bu da. Ee, Enstitü Fransa ve İsrail Başkonsolosluğu işbirliğiyle hazırlanmış bir program. Gittay'ın 7 filmi yer alıyor. Ee, 30 Kasım Cumartesi günü saat 4'te de bizzat yönetmenin kendisi de burada olacak ve bir söyleşi gerçekleştirecek. Ee, Pera Müzesi'nde gösterecek filmleri Ester, Kipur, Alila, Yurt'tan Haberler, Evden Haberler, Çatışma Sonu, Bir Gün anlayacaksın. Ve Rosette A. Kredi filmleri e, bu 7 film e, 20 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında e, Perra Müzesi'nde gösterilecek Vatan ve Sürgün Amos Gittay'ın sineması programında tekrar hatırlatıyorum. 20 Kasım, 20 Kasım saat e, 16'da e, Amos Gittay'ın da bizzat katılacağı bir söyleşi gerçekleşecek e, Perra Müzesi'nde. Evet. Kasım ayından itibaren e, müzelerde gerçekleştirilen ve diğer kültür merkezlerinde gerçekleştirilen bu alternatif e, gösterim programlarına bir yenisi eklendim. Aslında e, eski bir oluşum yeniden canlandırıldı da diyebiliriz İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin. Bundan çok senelerce önce Kuştepe Kampüsü'ndeyken başlatmış olduğu Bilgi Sinema, Bilgi'de Sinema projesi. Bu sefer Bilgi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin kurmuş olduğu Sinema Kulübü tarafından canlandırıldı. Ve Santral Kampüsü'nde yeniden hayat buldu. Ve Kasım ayı gösterim programını açıkladılar. Bilgi Sinema Kulübü'nün web sitesi. Bilgisinema.com bu adresten hem bilgiler alabilirsiniz, hem filmlerin tanıtımları var, e, fragmanları var, hangi tarihte, hangi saatte, hangi gösterimlerin yapılacağına dair bilgiler alabilirsiniz. Bir de tabii, e, e, gösterimler e, ücretsiz ama koltuk sayısı kısıtlı olduğu için öncesinde mail atıp rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Onunla alakalı da bütün e, gerekli iletişim ve ulaşım bilgilerine yine Bilgi Sinema.com com adresinden ulaşabilirsiniz e, bu akşamüstü mesela saat 18'de e, bir gösterim var Ünlak filmi gösterilecek e, bu dönemde Kasım ayı boyunca gösterecekleri filmler aslında e, büyük bir çoğunluğu iften kalan filmler ifte gösterilmiş ama tekrar gösterim şansı bulamamış Malumunuz e, o tarz festivallerde gösterilen filmlerin tekrar gösterilme şansı bulması çok çok zor. E, Philip Grandia'nın filmi e, bu şekilde e, İstanbul e, Bilgi e, Üniversitesi e, Bilgi Sinema e, programı çerçevesinde. İzlenebilir mesela bugün akşamüstü. Onun dışında böyle her cuma gösterimleri var. Önümüzdeki cuma Granton Travler ve Leviathan'ı birlikte gösterecekler saat 16'da. 18'de hemen onun peşinde Otraman ve Malüziye'yi beraber, Otraman ve gösterecekler. 29 Kasım Cuma günü de saat 16'da La Quatre Voltaire. Onun arkasından da 18'de In Memory of the Day Past filmlerini izleme şansınız var. E, filmler dediğim gibi genellikle sinema salonunda vizyon şansı bulamayacak türde filmler. Festivallerde gösterilmiş, ödül almış, eleştirel anlamda beğenilmiş filmler. O yüzden e, Bilgi Sinema'nın programında kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve... Pera Müzesi'nde e, geçtiğimiz hafta, iki hafta boyunca gösterilen sınırdaki kadınlar, kadın ve göç e, filmleri programı çerçevesinde gösterilmiş olan Azrail'i beklerken filminin müziklerinden bir parça dinleyeceğiz. Olivier Berni bestelemişti bu filmin müziklerini. Dinleyeceğimiz parçanın adı Lili Dinlediğimiz parçanın adı Lily idi. Olivia Bernabestesi, Pule Oprun filmi Azrail'i beklerken filmi için yaptığı müziklerden biriydi. Geçtiğimiz hafta Pera Müzesi'ndeki Sınırdaki Kadınlar, Kadın ve Göç programında gösterilen filmlerden biriydi bu da. Evet, festival haberleri, gösterim programlarıyla devam ediyoruz. Bu arada başlayan bir diğer festivalde 16. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali. Bu sene 16.sı dediğim gibi düzenleniyor. Belgesel Sinemacılar Birliği tarafından. Bu yoldaki teması an ve zaman olarak belirlenmişti. Türkiye'den 14, yurt dışından 16, toplam 30 filmin Gösterildiği bu etkinlikte gösterim mekanları olarak Sahne Beşiktaş, Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Salonu, Levent Kültür Merkezi Onat Kutlar Sinema Salonu, Fransız Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi salonları kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediliyor. Bu da dediğim gibi 13'ünde başladı. 17 Kasım'da sona erecek. Yani bu hafta sonu da filmler izlemeye devam edebilirsiniz. E, web sitesinden detaylı programı e, hangi salonda hangi filmler olduğunu hangi saatlerde olduğuna bakabilirsiniz. Gösteremler ücretsiz gerçekleşiyor. E, web adresini e, vermek istiyorum. E, rakamla 1001 e, documentary.net documentary adresinden ulaşabilirsiniz ulaşabiliyorsunuz detaylı programa ve bilgilere programla ilgili olarak e, dediğim gibi bu hafta sonu takip edilebilecek programlardan biri bu da bu arada Malatya Film Festivali başladı e, İstanbul e, dışında e, bu akşam aslında hani e, resmen e, açılışı gerçekleşecek dün ilk konuklar e, şeye vardılar Malatya'ya vardılar İstanbul'dan gidenlerin büyük bir çoğunluğu dün gittim e, bu akşam e, açılış gerçekleşecek ve 21 Kasım Perşembe akşamı da düzenlenecek olan ödül töreniyle e, ödüller e, dağıtılacak bir ulusal yarışması var e, Malatya e, uluslararası film festivalinin bu sene dördüncüsü gerçekleştiriliyor Ee, bu sene e, pek çok yine e, ünlü e, konuk e, ağırlayacaklar. Ama bu sene ulusal yarışmayla ilgili belki basından siz de takip etmişsinizdir. Bir takım tartışmalar da oldu. Son anda e, sanıyorum 3-4 filmin yarışmaya katılmasına izin vermedi. Festival e, organizasyonu. E, Tescil belgesini e, almadıklarından dolayı Kültür Bakanlığı'ndan ki aslında bu hani son derece formalite e, olan bir belge. E, filmlerin hepsi zaten başvurularını yapmış filmler ki bunlar arasında e, Antalya, Adana gibi festivallerde halihazırda yarışmış, ödül almış filmler de var. Dolayısıyla böyle bir gerekçe göstererek bu filmleri yarışma dışında bırakmış olmaları da Bu sene Malatya'nın daha başlamadan birazcık gölge düşürdüğünde söylememiz, belirtmemiz de gerekiyor maalesef. Ay sonuna doğru Gezici Festival başlayacak. Gezici Festival zamanı geldiğini Onu daha detaylı konuşuruz önümüzdeki haftada ama ben şimdiden kısaca birazcık bahsetmek istiyorum. 29 Kasım'da başlayacak Gezici Festival ve 9 Aralığa kadar devam edecek. Bu sene 19.sü gerçekleşecek 19. kez yollara düşecek gezici festival. Bu sene rotasında da iki şehir var. Her sene olduğu gibi bu yıl yine Ankara'dan başlayacak. Ama bu sene e, rotasında ayrıca Sinop var. 6 ila 9 Aralık tarihleri arasında da Sinop'a konuk olacak. Eğer Aralıkpaşa gibi Sinop'a yolunuz düşecek olursa gezici festivalde e, aklınızda olsun. Şimdiden onun da bilgisini vermiş olalım. Ay sonuna doğru iki program daha var onlardan da bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin bir süredir hazırlamakta olduğu sinema ve siyaset buluşmaları serisinin bir ayağı. Bu ay yönetmen Kazım Öz ve Sabancı Üniversitesi'nden Umut Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşecek bu da. Bir şey izlenecek Kazım Özün Bahos filmi ve daha sonra e, bu iki ismin katılımıyla Kürt gençleri Kürt hareketi e, başlığıyla bir panel gerçekleşecek. Bu da e, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Karaköy binasında gerçekleştirilecek. 28 Kasım'da detaylı bilgi için epc.sabanciuni.edu adresinden takip edebilirsiniz bu sinema siyaset buluşmaları programını. Dediğim gibi ay sonu için bir şimdiden bilgisini vermek istediğim program daha var. O da e, İtalyan kültürün bir süredir gerçekleştirdiği bir program. E, güncel Çağdaş İtalyan sineması daha ana akım e, popüler işleri de içeren İtalyan sinemasını e, Türkiye'li seyircilerle buluşturma projesi. Bu şeyin dördüncü aya gerçekleşecek İtalyan sinemasıyla buluşma etkinliğinin ve 29 Kasım Cuma günü Beyoğlu'nda Sinem Majestik Sineması'nda başlayacak bu İtalyan sineması programı. 5 Aralığa kadar sürecek bu şeyde program çerçevesinde filmler Türkçe altyazılı olarak gösterilecek ve de İtalyan sinemasının son dönem filmleri bu programda yer alıyor. Son dönemin önde gelen yönetmenlerinden Roberto Ando, Paola Zucca, Maria Sole, Tocnazia gibi yönetmenlerin e, filmleri var. E, oyuncu olarak Tony Servillo, Margarita Buy e, Stefano Corsi gibi e, son dönemin en popüler, en parlak oyuncuların da başrolde olduğu filmler bunlar. Evet. Birkaç film özellikle benim de önceden adını duyduğum İtalya içerisinde David ödüllerinde e, çok ödüllendirilmiş e, hatta Oscar'lar için bile e, isimleri geçen filmler de var içlerinde. Bunlardan bir tanesi Vivala Liberta Yaşasın Özgürlük. Roberto Ando'nun e, senaryosunu yazıp yönettiği bir film bu da. Özellikle başrolündeki Tony Servilio'nun e, performansıyla çok anılan bir film. Bu çerçevede o da gösterilecek. Bir de e, L'Arbitro, Hakem filmi var. Paula Zocca'nın yönettiği bu filmde de başrolde Stefano Acorsi var. Bu e, Bu da bir aslında futbol parodisi diyebiliriz ama siyah beyaz ve son derece stilize bir şekilde çekilmiş bir film. O yüzden özellikle futbol meraklılarının da ilgisini çekebilir diye düşünüyorum. Biraz böyle bana sen aydınlatırsın geceyle daralanda kısa paslaşmalar arasında gidip gelen ama tabii çok İtalyan sinema e, dilini de taşıyan bir film olarak geldi. Ben şahsen merak ettiğim filmlerden birim. E, ...bu program çerçevesinde toplam... ...7 film gösterecek... E, ...biletler 5 liradan satılacak... ...bir de böyle bir hani ekstra... E, ...bir festival... E, ...havasında olması daha... E, ...uygun e, fiyatlı... ...olma özelliği de var... E, ...dediğim gibi 29 Kasım'dan... ...itibaren e, şeyde... ...Beyoğlu'nda Sinema ...sinemalarında İtalyan sinemasının... ...son dönem örneklerini... ...izleme şansınız olacak... Şimdi ben bir müzik arası vermek istiyorum tekrar ve bu filmlerden birinden Yaşasın Özgürlük Vibala Liberta filminde kullanılan çok ünlü bir e, müzik parçası dinleyeceğiz. Verdi'nin La Forza del Destino'sunun Uvertür'ünü dinliyoruz. <Gülüyor> Thank you. Verdi'nin La Forza Del Destinos'un uvertürünü dinledik. Ee, İtalyan kültürün e, bize getirdiğim İtalyan filmleri Kasım ayı sonunda başlayacak. Beyoğlu Sinemajestik sinemasında. Bu filmlerden Birey Viva La Liberta Yaşasın Özgürlük filminde kullanılıyordu. Bu parçada da Verdi'nin unutulmaz uvertürü. Onu dinledik. Evet e, programımızın da sonuna yaklaştık Aslında böyle C ben e, sinema dünyasından ufak tefek haberlerle birazcık toparlamak istiyorum sizleri yeni prodüksiyon haberleri var Tabii ki onların hiçbir zaman sonu yok ama e, sinema e, dünyasına bakacak olursak güzel haberlerden birim e, bir anlamda Animasyonun Steven Soderberg'i diyebileceğimiz sık sık emekli olup tekrar e, çalışmaya karar veren ünlü Japon yönetmen Hayao Miyazaki e, tek bir film için e, emekliliğine ara vereceğini açıklamış. Gene ki bunu daha önce de yapmıştı kendisi. Olsun biz sinefil olarak Miyazaki'yi çok seviyoruz. Gene e, şey e, tekrar film yapıyor olmasından dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bunu da çok severek dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Bu sefer bir dönem mangası çekecekmiş. E, samuray temalı e, bir e, manga serisi üzerinde çalışıyormuş. Warring States adlı bir e, yeni samuray temalı manga e, çizgi roman serisini Beyaz Perde'ye uyarlayacak. Hayao Miyazaki. Bu e, güzel haberlerimizden biri. Onun dışında bu e, Özellikle korku meraklıları için Martin Scorsese kendisinin en beğendiği korku filmlerini sıralamış. 11 tane film koymuş listesine. Daily Beast sitesi için hazırladığı bir liste bu da. Daily Beast'in web sitesine girip buradan görebilirsiniz. Ama böyle ilk aklınıza gelen filmler olmayacağını söyleyebilirim. Bir kısmı özellikle daha siyah beyaz filmler. 1940'lardan 50'lerden 60'lardan kalma filmler birinci sırada The Haunting filmi var mesela ee, İngiliz yapımı 63 yapımı onun dışında e, yine 1945 senesinden The I love Dead. ...ve 1944'ten The Uninvited filmleri mesela ilk üç sırasını dolduruyor. Onun dışında yine bir takım klasik İngiliz korkuları var. Dead of Night, The Innocence gibi filmlerde listesine girmiş. Daha konvansiyonel korkulardansa The Shining ve Exorcist gibi filmleri de bulabiliyorsunuz Scorsese'nin listesinde. Bir de yeni yapım haberi vermek istiyorum... Don Cheadle çok e, beğendiğimiz oyunculardan biri. Hollywood oyuncularından bir yönetmenlik, ilk yönetmenlik denemesiyle karşımıza çıkacak. Ve oldukça da sıra dışı bir proje üzerinde çalışıyor şu anda. Miles Davis e, filmi. E, bir nevi biyopik ama aslında biyopik türünü reddederek yapacağımız bir tür. Biyopik türünü inşallah dönüştürmüş oluruz bu filmle de diyor. Miles Davis'in e, şeyden... E, Kısa bir dönem müzikten ayrıldığı, koptuğu dönemi anlatıyor. Yani aslında Miles Davis'in müzisyenliğini anlatan bu klasik müzisyen biyopik türünden farklı bir şey yapmaya çalıştığı da... E, ...zaten hayatının öylesine çok spesifik ve sıra dışı bir dönemini ele almayı tercih etmesinden belli. Kill the Trumpet Player adını taşıyor, filmin adı. E, başrolleri paylaşacağı isimler arasında ise Evan McGregor... Ve Zoe Saldana e, yer alıyor. Şimdiden isimler belli olmaya başlamış. E, Don Chidil e, senaryo yazımında da yer alıyor. Aynı zamanda dediğim gibi bu ilk yönetmenlik deneyimi olacak kendisinin de. George Tilman Child'dan daha farklı olarak çok daha geleneksel bir Miles Davis e, biyografisi, e, biyografik filmi üzerinde de çalışıldığında söylemem lazım. George Tilman Jr.'ın bir süredir o tarz bir film üzerinde çalıştığını duyuyorduk zaten. O da ünlü Notorious BIG biopini, Notorious'u çekmiş olan yönetmen kendisi. Dolayısıyla böyle bir biyopik tecrübesi var zaten önceden. Ama her ikisi de aynı sene çıkarlarsa çok şaşırmamak lazım. Ama her halükarda farklı türde filmler olacakları da e, söylenebilir. Şimdi o zaman programımızın sonuna geldik dediğim gibi. Miles Davis'den birkaç notayla bitirelim istiyorum ama Teknik Masa'da Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Beren Saati'ye çok teşekkür ediyorum. Kapanışımızı da Miles Davis'in Unutulmaz Kind of Blue albümünden bahsediyoruz. Blue and Green parçasıyla yapıyoruz herkese iyi seyirler iyi hafta sonları. sinefil. Hazırlayan isimler Melis Beklil ve Yeşim Guru seven